Allahu Bismillahirrahmanirrahim ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani ala Nabi'ı Muhtar. Ve ala alihi ve ashabhi al-Athar. Ve ala jami' el vel ve el-Mursalin Kıymetli kardeşlerim, yine bir cumartesi akşamında. Yine hem dertlerimizi hem de dermanlarımızı konuşma adına bir mecliste Cenab-ı Hak bizleri buluşturdu. Hamdimiz ona sonsuz olsun ki bu nimetleri bize veriyor. İnşallah bu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi de bizlere kolaylaştırır. Eğer Allah'ın yardımı olmazsa Cenab-ı Hak bu manada bize lütfuyla, keremiyle, inayetiyle yardımda bulunmazsa çok zor böyle bir zamanda, böyle bir zeminde kulluğu istikamet üzere devam ettirmek gerçekten zor zaten istikamet zordur Peygamber aleyhissalatü vesselamın bile saçına ak düşüren bir şeydir onun bile o mübarek belini büken bir şeydir onu bile ah ah diye inleten bir şeydir. Bizim gibi aciz insanların o istikamet çizgisini koruması çok da kolay değil. İlkeleriniz varsa eğer kendinizi bazı ilkeler çerçevesinden mesul hissediyorsanız, rüzgar nereden eserse ona göre şekil almıyorsanız, Güneşi bulduğunuz yerde hemen kilim sermiyorsanız yani ilkelerinizi koruyorsanız bu ilkeleri muhafaza etme adına da bazı bedelleri ödemeyi göze almalısınız. Bir garip olduk biz zaten bu son dönemlerde de bu garipliğin bir hali de şu. Öyle bir Müslümanlık tahayyül ediyoruz ki hiç suya sabuna dokunmasın. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda olsun. Ne söylersek alkışlansın, taltif görsün. Hiç kimse bize kızmasın. Biz de kimseye kızmayalım. Güzel güzel geçinelim, güzel güzel gidelim. En sonu da cennet olsun. Bizim inandığımız, okuduğumuz değerlerde böyle bir şey yok. Haşa biz Allah'tan farklı bir şey istiyor değiliz. Biz biliyoruz ki Allah'tan afiyet istenir. Allah'tan selamet istenir. Ama yine biliyoruz ki bu Risalet davasının kendine özgü bir ahlakı var. Bu ahlakta çile var ya bu ahlakta bedel ödemek var. Bu ahlakta bazı şeyleri göze almak var. Bazı şeyleri gözden çıkarmak var. Fedakarlık var. Var da var. Bunlar da var. Eğer siz Peygamberlerin yürüdüğü yola talipseniz o yolun kaderine de rıza göstermek zorundasınız ve o yolun kaderine de razı olmalısınız o yolun kaderine de hazır olmalısınız onun için bu manada bazı şeyleri biz birbirimize her zaman hak ve hakikat adına hatırlatmalı o yolun bize yüklenmiş olduğu sorumluluğun bilincinde hareket etmeliyiz. Ben istiyorum ki birbirimize hep bu manada gıyapta dua edelim. Eğer birine gerçekten hayır murad ediyorsanız ve Allah için birini seviyorsanız onun arkasından "Allah'ım sen şu kardeşimi istikametten ayırma. Sen şu ak kardeşimi hak yolda daim kıl." diye dua edelim. Dua dua yakaralım ki Allah belki birbirimize gıyapta yaptığımız o duaların bir yönüyle güzelliğini bizlere yansıtmış olsun ve o güzellik de bize hem bu dünyada hem öteki dünyada hayır kapılar açsın. Rabbim bundan geri koymasın inşallah. Bugün yine önemli bir sünneti beraberce işleyeceğiz. Vakar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihana bıraktığı o derin güzel ahlaki vasıflardan bir tanesidir. Bir şey güzelse kıymeti çoksa Bilin ki tesisi de zordur. Nasıl ki itidal önemli ve güzel bir sünnetti tesisi zordu. Tevazu önemli bir sünnetti tesisi zordu. Bugün işleyeceğimiz vakar konusu da böyledir. Hele hele çivisi, çivisi çıkmış şu dünyada vakar demek de kolay bir iş değildir. Dolayısıyla vakar dediğimiz zaman da bazen Allah Resulü'nün dünyasından, sahabenin dünyasından gördüğümüz şeyler bizi alacak, savuracak, sağdan sola, soldan sağa getirecek hizaya sokmak için bir şekliyle hayatlarımıza çeki düzen verecek. Niyazım odur ki bu manada da bu sünneti hakkıyla anlatabilmek bana nasip olsun. Yine bir niyazım odur ki hakkıyla anlayabilmek ve hepimizin hayatlarına taşınması da inşallah bizlere nasip olsun. Müslümanlığımızın kıvam hali vakar diyeceğiz. Bu serlevhanın iki tane anahtar kavramı var. Bunlardan biri kıvam, biri de vakar. Nedir bu iki kavram? Önce bir kavramın anlamını ortaya koyalım ki, varmak istediğimiz noktaya doğru, doğru bir biçimde yürüyebilelim. Kıvam dediğiniz şey şu, bir şeyin kendine göre en uygun derecesi, en uygun zamanı ve en uygun ölçüsüdür. Tanımı bir daha vermek istiyorum. Bir şeyin kendine göre en uygun derecesi, en uygun zamanı ve en uygun ölçüsüdür. Şöyle de bir tanım verilebilir ki bu tanım da doğrudur. Bir şeyin yoğrularak istenilen olgunluğa erişmesi, istenilen karara gelmesidir. Bu da önemli olduğu için bunu da tekrar etmek istiyorum. Bir şeyin yoğrularak istenilen olgunluğa erişmesi, istenilen karara gelmesidir. O halde kıvam bir şeyin olması gereken halidir. Biz bir şeyin kıvamından bahsettiğimiz zaman onun ideal halinden aslında bahsetmiş oluyoruz. Bir şeyin varması gerekli olan aslında o çizginin adıdır kıvam. Peki vakar nedir ağırbaşlılık, haysiyetli olmak, heybetli olmak, şerefli olmak, izzeti kuşanmak ve her şeye rağmen temkinli davranmak. Dolayısıyla vakar dediğiniz zaman bu söylediklerim ki ilerleyen safhalarda başka kavramlar da vereceğim size bütün bunları içine alabilecek Cami bir kavramdır geniş bir kavramdır aslında bir kavram hafız, havuzudur neredeyse birçok kavram onun içerisinde anlam bulur eğer o olursa o anlam bulan kavramlar da bir şekilde karşılık bulmuş olur ki niyazımız yine burada da şu olsun ki Allah bizi hem kıvamı hem de vakarı nasip eylesin. Başka vesilelerle kullandık bu derslerimizde Bakara Suresinin 143. ayetini o ümmeten vasata vasat ümmet olma ayetini burada da yine bu ayet karşımıza çıkıyor. Allah bu ümmeti yani ümmeti Muhammed'i vasat bir ümmet kıldı. Vasat bir ümmetin ne olduğunu söyledik. Her türlü aşırılıktan, ifrattan, tefritten, ölçüsüzlükten muhafaza olunmuş hal aslında. Ve bu hal öyle bir hal ki bu hal netice itibariyle denge dediğimiz şeyi sağlıyor. Eğer ümmeti Muhammed vasat bir ümmetse o vasat ümmet olmanın da bir gereği var. Nedir o gereği? İnsanlığa şahit olmasıdır. İnsanlığa şahit olması insanlığa örnek olmasıdır. İnsanlığa şahit olması insanlığa model olmasıdır. İnsanlığa aslında şahit olması insanlığı mayalamasıdır. Ümmeti Muhammed dediğiniz son ümmet insanlığın genel anlamda mayasıdır. Eğer insanlığı bir şey mayalayacaksa yani onlara beşeriyetini insanlığını hatırlatacaksa bu hatırlatmanın en önemli mükellefiyetinde ümmeti Muhammed durur. Dolayısıyla biz kendimizin maya bir ümmet olduğunu hiçbir zaman Unutmamak durumundayız e, mayanın yüklediği bir sorumluluk var maya bir kıvamda olacak ki mayaladığı şeye de bir şekliyle kıvam kazandırsın bugün bakın insanlığın çivisi çıkmış insanlık kalitesini kaybetmiş insanlık bozulmuş bütün dünyada bu manada sıkıntı var bu sadece ümmet Muhammed'in sıkıntısı değil ama bizim gözden kaçırdığımız bir husus var. İnsanlık bozulduğu için ümmeti Muhammed bozulmuş değil. Ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Çünkü ümmeti Muhammed eğer gerçekten kaliteli bir ümmet olsaydı, bu vasat ümmet olma sorumluluğunu gerçek manada yerine getirseydi, insanlığı kıvama vardıracaktı ve o kıvamda o insanlığa bir kalite kazandırtacak, kazandırtacaktı. Ve bugün belki de yaşadığımız birçok sorun yaşanmayacaktı. Tarihte bunun onlarca örneği var. Mesela asr-ı saadet dediğimiz o dünya aslında ümmeti Muhammed'in en ideal haliydi. Kıvama ermiş bir haldi. Bakın asr-ı saadet kıvama erdi. O günün dünyasını ne yaptı? mayaladı. O günün dünyasında kan, gözyaşı, zulüm, adaletsizlik her şey kaybolup gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık kısa bir zaman zarfında Hicaz'ın tamamına bunu yaydı. Ondan sonra gelen asr-ı saadet ruhunu anlamış olan Hazreti Ebubekir döneminden itibaren özellikle Hazreti Ömer döneminde bu iş zirvelere çıktı. Yavaş yavaş bu manada kalite noktasındaki azalma ümmeti Muhammed'i bozduğu gibi insanlığı da bozdu. Emeviler dönemine gelin aynı şeyleri görürsünüz. Emeviler döneminde bozuldu. Ümmet-i Muhammed bozuldu. insanlık bozuldu. Emeviler döneminden bir adam çıktı. Bir tek adam Ömer i̇bn Abdülaziz o dönem içerisinde elbette ki başka iyiler de vardı ama özellikle yönetim konusunda bir adam diyoruz. Bir adam çıktı Ömer i̇bn Abdülaziz. 2-3 ay içerisinde kıvama kendisi erdiği için etrafını kıvama erdirdi ve o manada sıkıntıları giderdi öyle ki iki buçuk yıl içerisinde Ömer ibn Abdüllaziz'in radıyallahu anh rahmetullahi aleyh ne diyecekseniz onun adının arkasına o duaların hepsi yakışır o büyük insan imamet çizgisinden kayan ümmeti Muhammedi yeniden bu çizgiye kavuşturdu bu çizgiyle beraber bir daha insanlığa Maya olma özelliğini ortaya koydu. Abbasilere bakın dönem dönem yine bazı isimleri görürsünüz. Ümmeti Muhammed'i mayalayan, böylelikle insanlığı mayalayan. Selçuklar dönemine bakın aynı şeyi görürsünüz. Bakın bir tek insan çıktı. Müreddin Zengi Rahmetullahi Ali. Mayaya bir vurdu o maya Selahaddin Eyyubi oldu. Selahaddin Eyyubi de... Nelere sebebiyet verdi, nelere vesile oldu? İşgal altındaki Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i bir kez daha Müslümanlara kazandırdı. Aynı şeyi Osmanlı'da da görürsünüz. Aynı şeyi yönetim bazında olmasa da tarih içerisinde bazı alimlerin gayret ve mücadelelerinde görürsünüz. Şurada bir hakikati de bizim anlamamız lazım benim güzel kardeşlerim. İyiler her zaman az olacak. İyilerin çok olduğu bir dünya tahayyül etmeyin her zaman iyiler az olacak kötüler her zaman çok olacak ama asıl burada önemli olan şey şu iyiler eğer gerçek manada iyi olurlarsa az iyiler çok kötülere her zaman galebe çalacak eğer bugün iyilik değil de kötülük revaçtaysa bugün dünya kana gözyaşına, zulme, fesada, ifsada mahkum bir halde ise kendisini iyi olarak tanımlayanların gerçek manada iyi olmadıklarının işaretidir. İyilerde kalite yok. İyilerde kalite olmadığı için problem var. Dolayısıyla bizim dönüp dönüp kendimizi iyi olarak tanımlasak bile bu manada aslında arızanın nereden kaynaklandığını tespit edip bu tespite göre bazı adımlar atmamız lazım. Ama bu tespiti yaptığımız zaman geleceğimiz nokta şurası olması lazım. Dünyayı düzeltmeden önce biz kendimizi düzeltmemiz gerekir. Bende eğer bir arıza varsa benim elimin değdiği her şey arızalı olarak gelişecektir. Bende eğer bir problem varsa... Benim elimin altında ne varsa onlarda da problem olacaktır, sorun olacaktır. Bugün bu manada düzeltmeye yani aleme nizam vermeye çalışan insanlarda arıza var zaten. Bütün meselemiz bizim burada böyle olduğu için yıllardır o özlediğimiz noktaya varamıyoruz. Sağımıza solumuza bakmadan, ona buna havale etmeden, ondan bundan beklemeden, ben düzelirsem dünya düzelir dediğimiz an inşallah hem kendimizi hem dünyayı düzelteceğiz. Çünkü bizimle başlar bu iş. Bir kişi olarak ben eğer gerçek manada o kaliteli o kıvam hali işte o kıvam halini tutturabilirsem Allah'ın izniyle benim temas ettiğim, benim iletişim kurduğum, benim münasebet kurduğum, komşuluk yaptığım, ticaret yaptığım... Arkadaşlık yaptığım, dostluk yaptığım bir şekliyle yolumun kesiştiği insanlar o iyilikten istifade edecektir. Çünkü iyilik yayılan bir halde haldi bünyesinde barındırır. İyilik sadece yapanda kalmaz. Eğer iyilik varsa bünyede o iyilik başkalarına da sirayet eder ve yayılır. İşte burada bizim bakışları kendi üzerimizde yoğunlaştırıp kendi dünyamızı bu manada bir kıvama erdirerek o kıvamın başka başka noktalara varması adına gayret içerisinde olmamız lazım. Şimdi bu mukaddimeden sonra bir sıkıntıya sizi götürmek istiyorum. Bilmem benim bu tespitime katılır mısınız? Şu neslin şu yeni neslin yeni nesil deyince benim kastım 90'dan sonradır 90 kuşağı 2000 kuşağı, 2010 kuşağı, 3 kuşağı ben yeni nesil kabul ediyorum. Bu yeni neslin birçok özelliği var da birçok hem kabiliyet itibariyle hem zafiyet itibariyle vasıfları var da temelde şöyle bir problemi de var. Benim tespit edebildiğim bir problemi şimdi paylaşacağım sizinle. Bu nesil büyümüyor, olgunlaşmıyor. Büyümeme ve olgunlaşmama gibi bir problemi var yeni neslin. Başka problemler de var da ama temelde böyle bir problemi var. Şimdi bu yeni nesil dediğim nesilden biraz daha önceye gideyim. Mesela biz 70 kuşağıyız. 80 kuşağını da buna dahil edelim. 70'li yıllarda 80'li yıllarda doğan insanlara bakın. 10 yaşından itibaren çoğu aileye bir katkısı vardır. 10 yaşındadır, köydedir, tarlada çalışır, bahçede çalışır, ineğe bakar, sığıra bakar. Yani bir katkısı vardır eve ve bütçeye. Büyük şehirlerdeki çoğunuz belki çocukluğunuzu bu dönemde ve buralarda geçirdiniz. Bir yerlerde çalışmışlardır. 10 yaşına gelip de evde yatmak yoktur 70'li 80'li kuşaklarda muhakkak ya bir atölyede çalışmıştır ya bir pazarda çalışmıştır ya bir tamirhanede çalışmıştır babasının dükkanı vardır orada bir gayret göstermiştir bir şey yapmıştır ama gelin bu kuşağa bu kuşak 30 yaşına geliyor halen baba parası yiyor 30 yaşına 25 yaşına 15 yaşında böylelerinden bir şey bekleyemiyorsunuz artık 30 yaşında beyefendiye diyorsun ki ne yapıyorsun? Cevap hazır okuyoruz hocam okuyoruz. Sanki alleme Cihan olmuş işte ha böyle okuyorum okuyorum. Nereye kadar okuyorsa onu da bilmiyorum. Ne okuyorsa onu da bilmiyorum. Ama 30 yaşına kadar halen hem bu memleketin hem de kendi ailesinin sırtında bir yük. Bu ciddi bir şey. Gerçekten biz bugün bu memleketin sorunlarını konuştuğumuz zaman... Konuşmamız gereken en önemli sebeplerden bir tanesi, en önemli sorunlardan bir tanesi de bu olmalı. Çünkü 30 yaşına kadar bir sorumluluk almayan bir insan hayatı tanıyamıyor. Dolayısıyla sonraki süreçte karşısına çıkan sorunlarla mücadele etmeyi bilmiyor. Bugün yeni evliliklerin çatırdamasının altında da bu yatıyor. Sorumluluk almadığı için... Dünyanın bu manada derdini taşımadığı için ufacık bir dert gördüğü zaman küstümü oynamıyorum diyor. O evlilikleri yıkıyor, yuvaları dağıtıyor neler neler yapıyor neler nelerle karşılaşıyoruz ki birçoğunu sizler de biliyorsunuz. Sadece mesele burada erkekli ellerin ayaklarıyla sınırlı değil yani er, erkek tarafıyla sınırlı değil. 20 yaşında gencecik kızımız yumurta kırmak için bile annesiyle telefonda konuşuyor. Evin hukukunu bilmiyor, ev yönetmeyi bilmiyor, eve ait birçok şeyden haberi yok. Aynı bahaneler onun dünyasında da var. Kadınıyla erkeğiyle biz böyle bir sorumluluğu, böyle bir sorunu, böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Sorun böyle bir tarafta dursun. Şimdi gelin iki tarafa bir kamera indirelim. Mesela bir eve bir kamera indirelim. Bu evin ana baba üç tane de çocuğu olsun. Gecenin bir vaktinde eve bir kamera indirdiğiniz zaman göreceğiniz tablo şudur. Baba bir tarafta, anne bir tarafta, üç tane çocuk, üçü de bir tarafta. Her birinin elinde ya bir telefon ya bir tablet, her birisi kendi dünyasında. Artık evlerde vahdeti konuşamıyoruz. Sofralarda bir araya gelmek Evin dertlerini bütün fertler olarak bir aranda konuşmak bunlar hayal oldu artık. Bu çağın problemleri bunlar. Böyle olunca da bunlar başka başka arızalara seviyet veriyor. Bir kamerayı da bir okula indirmek istiyorum. Ben kendi gördüğüm şahit olduğum sizi de şahit olmaya çağırdığım bir manzaraya davet etmek istiyorum. Diyelim bir teneffüs sırasında herhangi bir okula girin ve okulun Öğretmenler odasının kapısından şöyle bir içeriye nazar edin ve çıkın gidin. Bir nazar edin o öğretmenler odasına 20 tane öğretmen varsa 15 tanesini biraz önce evi size tasvir ettiğim şekliyle göreceksiniz. Kaç okulda bu manzaraya şahit olmuş birisi olarak söylüyorum. 15 tane öğretmenin elinde telefon ve kendilerinin dünyasında kendi kurdukları hayatın içerisinde bir şeyler yaptıklarına şahit olursunuz. Evde bu düzensizlik, okulda bu düzensizlik, yayın bunu hayatın diğer alanlarına, hayatın bütün alanlarında bu düzensizlik ve böyle olduğu için büyüyemeyen, olgunlaşamayan bir nesil ama makara terse de sarıyor. 70'li 80'li kuşak da artık onlar gibi yani deseniz ki şimdi 70'te 80'de 60'da doğanların hali farklı mı? Hayır onlar da aynı çünkü nesil bu manada olgunlaşmama problemi yaşadığı gibi geriye doğru diğerlerini de etkiliyor. Hatta benim şöyle bir iddiam var biz bozulduğumuz için çocuklarımız bozuldu aslında bizi nasıl gördülerse o hale girdiler. Netice itibariyle çocuklarımız bizlerin gölgeleridir. i̇mam Gazali'nin de o güzel sözü eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Şu anda eğer gölgelerimiz eğri ise o bizim gölgelerimizin eğriliği bizden kaynaklandığı için asıllarımızdan kaynaklandığı için bu hal başımıza bir musibet olarak gelip oturdu. Bütün bunların benim güzel kardeşlerim, Kıvamla ve vakarla alakası var. Eğer biz gerçek manada kıvama erseydik o kıvam bize vakar kazandıracaktı ve o vakar bize büyükken çocuk gibi davranmaya engel olacaktı. Büyükken bu manada basit basit işler yapmamamıza engel olacaktı. Çünkü kıvama ermişiz o kıvam hali bize o yanlışları yaptırmayacaktı. Bu manada bize bir vakar bir sükunet kazandıracağı için hayatımızda başka bir düzen başka bir güzellik olacaktı. Bu tespitleri yapalım ondan sonra gelin aleyhissalatü vesselam efendimizin bir hayatına gidelim. Çok şey söylenir de ben oradan size birkaç şey söyleyeyim söyleyeceğim sadece bakın hicret yolunda aleyhissalatü vesselam efendimiz ya yarım saat ya bir saat bir yerde konaklıyor konakladığı duraklardan bir tanesi Ümmü Mabet anamızın çadırıdır çadıra giriyor bir şeyler yaşanıyor orada oralara girmeyelim sonra Ümmü Mabet anamız kocası o anda orada yok gelen kocasına sonrasında gelen kocasına Gelen misafirleri ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyor. Biliyorsunuz o anlatım bizim kültürümüze hilye edebiyatı diye geçmiş. Hilye dediğiniz şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetleri, özellikleri, şemailerini aktaran rivayetlerdir. Elimizde üç tane temel hilye var. Onlardan bir tanesi Ümmü Mabet anamızın. Bugün camilerde çokça olan Hazreti Ali'nindir. Bir de Hazreti Hatice annemizin ilk eşinden olan Hint bin Ebi Hale'nin aktardığı rivayettir. Üç tane hilye meşhurdur. O hilyelerden bir tanesinden bir cümle aktaracağım şimdi. Ümmü Mabet annemizin söylediği bir şey. Soruyor tabii eşi nasıl birileriydi o anlatıyor anlatıyor ve şöyle bir cümle söylüyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustuğu zaman vakarlı konuştuğu zaman zarif ve heybetli idi. Konuşması tıpkı birleştirilmiş nazım incileri gibiydi. Sözleri oldukça tatlı hak ile batılı birbirinden ayıracak kadar açık ve net idi. Saatlerini, yıllarını, günlerini peygamberin yanında geçirmiş birisi değil bu. Dedim ya belki yarım saat bilemediniz bir saat ama tespit böyle ve ne kadar doğru ne kadar isabetli bir tespit. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman zarif ve heybetli. Konuşması da tıpkı birleştirilmiş nazım incileri gibi bir nazım yani bir name ile bir Güzellikle konuşur, sözleri oldukça tatlı, hak ile batılı birbirinden ayıracak kadar açık ve net. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sadece burada aktarılan o hali bile vakar dediğimiz şeyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında durduğu yeri bize gösteriyor. Ama ben size başka bir rivayet daha aktarmak istiyorum. Ebu Malik isimli genç sahabilerden hatta çocuk sahabilerden birisi babasından naklediyor. Ya kendisi ya babasının şahit olduğu bir şey Allah Resulü'nün vakarını bize şöyle anlatıyor. Biz çocukken Resulullah'ın meclisinde otururduk. Ben ondan daha az konuşan hiçbir kimse görmedim. Zannetmeyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa sözü zayi eden birisiydi. Peygamberdi, insanlara dini anlatması gerekiyordu. Onun için çokça konuştu, anlattı, anlattı, anlattı. Yok böyle bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi ölçülü yaptı, konuşması da ölçülüydü. Onunla saatlerce otursaydınız diyor, siz o saatler içerisinden 3-5 dakikayı geçecek kadar ancak ondan söz duyardınız. Az konuşur ama öz konuşurdu. Bazı sahabiler onun yanında o sustuğu zaman konuşurlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabileri dinler. Onlar sözü uzattıkları zaman sadece onlara bakar ve tebessüm ederdi. Böyle bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu özelliği gerçekten bizim için çok önemli bir şey. Bakın konuştuğu zaman ne konuşacağı belli zaten. Efendimizin Haşa boş söz söylemesi zaten imkan dahilinde değil ama hak sözü bile israf etmek yok. Doğru sözü bile yerinde kullanmak var. Zaten vakar bu aslında. Vakar hakka ait olan sözleri yine hakkın namına ve şanına layık bir biçimde kullanmaktır aslında. ve vesselam Efendimiz de bunu ortaya koyuyor. Hint bin Ebu Hale dedim ya radıyallahu anh çok önemli bir isimdir. Muhakkak benden derslerde çok duydunuz ama bir daha bir cümle söyleyeyim. Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin de Hint bin Ebu Hale'ye dayıcığım derler. Çünkü Hatice annemizin ilk eşinden oğlu olduğu için ona dayı diye hitap ederler. Ve bir gün Hazreti Hasan soruyor zaten dayı diyor bana dedem Resulullah'ı anlat. Onun üzerine başlıyor anlatmaya neredeyse bir sayfayı dolduran bir rivayet öyle ortaya çıkıyor. Oradan yine bir cümle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sükutu yani sessizliği siz vakar anlayın dört şekilde olurdu. Söylenenlere karşı tahammül ederek, gördüğü olumsuz tavırlara sabrederek, başkalarına sataşmaktan sakınarak, ve başkalarından hoşuna giden bir hareket görürse takdir anlamında tefekkür ederek. İnanın başka şey anlatmasaydım size sadece bu cümleyi konuşsaydık bir ders boyunca bize yeterdi. O kadar önemli şeyler söylüyor ki Resulullah'ın sükutu şöyle söylenenlere karşı tahammül ederek. Bazı şeyler söyleniyor zoruna gitmiyor mu Efendimizin gidiyor ama yüreğini açıyor tahammül ediyor. Hilimle karşılıyor bu manada bir şeyler söylemiyor. Gördüğü olumsuz tavırlara karşı sabrederek başkalarına sataşmaktan sakınarak son cümle çok önemli. Başkalarından hoşuna giden bir hareket görürse takdir anlamında tefekkür ederek. Hele övgü hele taltif gördüğü zaman acizane şöyle böyle deyip işte role girmek yok. Gerçekten onu Allah'ın bir ikramı olarak kabul ediyor ve tefekkür ediyor. Belki de içinden neler söylüyor ama sonradan biz bazı alimlerden duyuyoruz bir şeyler. Mesela diyelim ki bazı alimlerin arkalarından övülseler ve o övgü kulaklarına gitse şöyle bir dualarına şahit oluyoruz ki o dua İmam Ebu Hanife'nin de dilinde var, o dua Hasan-ı Basri'nin de dilinde var, o dua başkalarının da dilinde var. Allah'ım şu halkı yalançı çıkarma. Bu halk madem beni adam zannediyor, madem beni övüyor, madem beni böyle görüyor. Sen bu halkın bu hüsnü zanını boşa çıkarma. Beni iyi etki, onların iyi dediği gibi iyi olayım diyor. Onlar iyi zaten iyi oldukları için bunu söylüyorlar. Mesele ne biliyor musunuz? Kötü olan adam kendini iyi zannediyor. İyi olan adam... Daha da iyi olmanın gayretini veriyor ama kötü olan adam dünyayı fethettiğini, dünyayı kurtardığını zannettiği için bir rahatlığı var. ve Selam Efendimizin sükutundaki bu dört hal vakarla alakalı bir şeydir. Şimdi benim güzel kardeşlerim sizi başka bir yere götürmek istiyorum. Çok uç bir örnek vereceğim o örneğin üzerinden kıyası size bırakacağım istiyorum ki o kıyasın üzerinden bazı şeyler bugün zihinlerimizde biraz daha iyi biçimde otursun namazın değer ve kıymetini bilmeyen yok içimizde elhamdülillah Allah bize de neslimize de namazı sevdirsin Amin. hele hele şu memlekette namazsız bir tek adam bırakmasın inşallah Cemaatle namazın değer ve kıymetini de biliyoruz. Mesela Bukhari'de geçen bir rivayetten öğreniyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cemaatle kılınan namaz ferdi anlamda tek başına kılınan namazdan 25 veya 27 derece daha sevaptır. Dolayısıyla cemaatle namaz meselesinin Allah Resulü'nün beyanıyla nerede durduğunda gördük. Şunu da biliyoruz. Binekler üç mescit için hareket edilir diyerek ibadet maksadıyla üç mescidin ziyaret edilmesi gerektiğini ve oralarda namaz kılındığı zaman da elde edilecek sevabın boyutunun ne olduğunu da bize söylüyor. Mescidi Haram'da yani Kabe'de kılınan bir namaz 1'e 100 bin, Mescidi Nebevi'de yani Medine'de kılınan namaz 1'e 1000, Mescidi Aksa'da yani Kudüs'te kılınan namazda 1'e 500 bunu da biliyoruz. Bütün bu bildiklerimizin üzerinden Ebu Hurire'nin bize naklettiği bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bakın ne diyor. Artık nasıl bir olay yaşandıysa muhakkak bir olay yaşandı. Bir namazın arkasıdır Allah Resulü dönüyor ve o kutlu cemaate yani arkasında yani Mescid-i Nebevi'de yani bire bin sevap olan bir mescitte cemaatle namaza gelen Müslümanlara bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kameti duyduğunuz zaman namaza koşarak değil ağırbaşlı yani vakur bir şekilde yürüyerek geliniz. Yetişebildiğiniz kadarını imamla birlikte kılınız. Yetişemediğiniz rekatlarıysa kendiniz tamamlayınız. Hadis çok net bir şeyde bir şekilde bize bir şey söylüyor. Kameti duydun farz kılınacak. Sen de dışarıdasın. Ona yetişmek için koşa koşa böyle bir ortalığı velveleye vererek bir süratle geliyorsun. Allah Resulü tabir caiz ise eğer senin frenine basıyor böyle gelme diyor. O namaza o namaz Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namazsa, namaz olsa bile böyle gelme. Şimdi sen bunu başka şeylere kıyas et. Namaza geliyorsun hayır işlerine koşuyorsun ne yapıyorsan. Koşa koşa geliyorsun ortalığı velveleye veriyorsun. Kornalara basıyorsun, trafik kurallarını alt üst ediyorsun. Gelip arabanı başkalarına engel olabilecek bir biçimde park ediyorsun. Ona buna kızıyorsun namaza güya yetişmek için sinirleniyorsun. Nefret adına bir şeyler söylüyorsun. Öfke adına bir şeyler söylüyorsun. Böyle bir halle namaza geliyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gelme böyle gelme. Müminin bir mürüvvet hali vardır müminin bir vakar hali vardır mümin yaşına göre davranır olgun davranır bir kıvamda davranır 40 yaşında 30 yaşında 50 yaşındaki bir adam 10 yaşındaki bir çocuk gibi davranamaz. Müminse eğer temsiliyet adına bir makamı ortaya koyuyorsa bunu yapamaz. Hayır adına bir şey bile olsa bunu yapamaz. Diyelim ki Kudüs için bir miting yapacaksın yine yapamazsın. Mescid-i Nebevi'de namaz için bunu söyleyen bir peygamber geri kalanlarını siz artık kıyas edin. Peki biz namaz için bile değil başka başka şeyler için mesela bir düğünde olanı biteni burada konuşmaya bile gerek yok. Ne hallere giriyoruz ortada? Kaybediyoruz anında bir bakıyorsunuz kıvam gidiyor o vakurluk gidiyor o ağırbaşlılık gidiyor. Yeni yerine bambaşka bir şey geliyor ve gerçekten çocukların bile yapmayacağı davranışlar ortaya çıkıyor. Onun için bize bakan insanlar İslam'ın o güzel çehresini o güzel ahlakını o temsiliyet makamının yansıttığı o güzel havasını göremiyorlar. Neden? Vakar yok çünkü. Vakarın en fazla ihlal edildiği bir alana dikkat çekiyor peygamberimiz. Neresi biliyor musunuz? Hac. Hacla milletin ayakları yerden kesiliyor. Güzel işlerde kesilse sorun yok ama başka yerlerde de kesiliyor. Hacdaki sıkıntıları konuşsak burada başka başka şeyler söyleriz ama mevzu o değil. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekraren bir şey söylüyor. Ne olur diyor Arafat'ta vakarlı olun. Ne olur Arafat'tan Müzdelife yürüdüğünüz zaman vakarlı yürüyün. Ne olur Müzdelife'de Cemre için şeytan taşlama için taş topladığınız zaman vakarlı toplayın. Ne olur Müzdelife'den Mina'ya yürüdüğünüz zaman vakarlı yürüyün. Kaç kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vakara bu manada Müslümanları davet ettiğine şahit olursunuz bugün hadis kitaplarında. Üsame İbni Zeyd o anları bize anlatıyor. Zaten diyor Resulullah vakarlıydı ama hac da bir başkaydı. Ona bakanlar o vakarı onun üzerinde çok net bir biçimde görürlerdi. Ve o kaç kez şu sözü söyleyecektir. Ey insanlar sükunet ve vakar içerisinde olmalısınız. Zira hayır bevelerin acele etmesinde değildir. Hayır... Develerin acele etmesinde değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ne için söylüyor? İslam'ın beş temel emri olan haccın ifası adına bile bu manada yanlış yapılmaması için söylüyor. Namaz için böyleyse, hac için böyleyse varın geri kalan şeyi siz kıyas edin ve bu manada nerede bizim durmamız gerektiği noktasını siz tespit edin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar sözün arkasından iki fasıl açmak istiyorum. Vakar olursa ne olur? Vakar olmazsa ne olur? Çok uzun uzun izah isteyen şeyleri kavramlar üzerinden kısaltarak anlamaya çalışalım ki zamanı en azından kullanabilelim. Vakar olursa ne olur biliyor musunuz en başta? Tevazu olur. Kibirin arkasından tevazuya ait birkaç şey söyledim geçen hafta. Eğer tevazunun hayatımıza hakim kılınmasını istiyorsak en başta bizim kuşanmamız gereken mesele ahlaki vasıf vakardır. Onun için vakar olursa tevazu olur. İkincisi vakar olursa semahat olur. Ne demek semahat? Cömertlik, kolaylık. Bir kavram vereceğim altını da çizerek size emanet edeceğim bu kavramla ileride işimiz var bu bir sünnet aslında uyum uyum diye bir sünnet var biliyor musunuz uyum bir yerde Müslümanlarla beraber uyum sağlayabilmek Allah Resulü böyle bir sünneti bize gösteriyor. Sünnet deyince bizim dünyamız daraldığı için bunlar aklımıza gelmiyor. Ama uyum diye bir sünneti aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. Ben de müstakil bir ders olarak işleyeceğim zaten ileride. Semahat dediğiniz şey de uyumdur işte. Hem cömertlikle hem kolaylıkla hem uyumlu alakası var. Vakar olursa ne olur biliyor musunuz? Hilm olur. Engin bir müsamaha olur. Hoşgörü olur. Özellikle cahillerden gördüğünüz şeylere karşı cahalete karşı cehaletle karşılık vermemek olur. Mesela geliyor birisi Zeyd bin San'a adında bir Yahudi o anlarda halen Müslüman değil. Allah Resulü ile ticaret yapmış vade belli daha vade gelmeden Allah Resulü'nden gelip alacağını istiyor. Ey Abdülmuttalib'in oğulları diyor siz borçlarınızı vermekte ne kadar da gevşeksiniz ne kadar da tembel davranıyorsunuz. Peygamber'e bunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demiyor ki bile bunun vadesi gelmedi şu olmadı bu olmadı. Diyor ki Bilal-i Habeşi'ye al götür bunu buna şu falanca ensardan borç al ve benim borcumu öde diyor. Böyle bir karşılığı gördüğü zaman Zeyd bin San'a yolda kendisini götüren o sahabi efendimize vallahi ben bunu denemek için yaptım. Çünkü ben kitaplarımızdan okumuştum. Gelecek son nebinin en temel özelliklerinden bir tanesi hilimdi, müsamahaydı ve şöyle bir özelliği vardı. Onun hilmi cahillerin cehline karşı artan bir şeydir ve onun hilmi cahillerin cehline karşı cehaletle karşılık vermeme gibi bir şeydir. Ve ben şu anda ikrar ediyorum ki o son peygamberdir ve Muhammedun Resulullah'tır. Böyle bir hale vardırıyor Hilm. Eğer vakar olursa bu olur. Bu konuda Furkan suresinin 63. ayeti çok önemli bir ayettir. Rahman'ın has kullarının özelliğini söylüyor. O has kulların özelliği ne? Onlar yeryüzünde vakarla gezerler. Cahiller onlara sataştıkları zaman selam der işlerine bakarlar cahillerin cehliyle uğraşmazlar o ona laf verdi ona cevap verecek o ona sataştı ona karşılık verecek o ona çelme taktı o da ona çelme takacak böyle bir şey yok eğer hilim varsa bu yok hilim varsa eğer bu manada böyle bir karşılık vermek yok hasan Basri bu ayetten yola çıkarak diyor ki bugün adını çok anacağız o büyük insanın rahmetullahi Ali en son da onun bir sözünü size zaten emanet edeceğim bu ayet diyor şöyle bir mesaj veriyor. Onlar halim insanlardır. Yani İbadur Rahman, Rahman'ın has kulları. Kendilerine karşı cahilce ve küstahça davrananlara cahillik ve küstahlık, küstahlıkla karşılık vermezler. Onlar her şeye hilimle karşılık verirler. Dördüncüsü vakar olursa ne olur biliyor musunuz? Affetmek olur. Yapılan kusur, hata ya da onur kırıcı ne varsa affeder affetmeyi bir erdem sayar çünkü affettiği zaman kendisine sevap kazandırdığının bilincinde olur bu büyük erdemin birçok özelliği var oralara girersek başka şeye zaman kalmayacak bu kadar diyeyim beşincisi vakar olursa izzet olur altıncısı vakar olursa heybet olur Yedincisi vakar olursa sabır olur, sekizincisi vakar olursa infak olur, dokuzuncusu vakar olursa sükunet olur, onuncusu da vakar olursa sadakat olur. Tek tek altlarını doldurun. Her biri Allah Resulü'nün dünyasında ve sahabenin dünyasında karşılık bulan ahlaki meziyetler bunlar. Ama bütün bunları bize kazandıran şey ne? Vakar. Müslümanlığın kıvam hali olan o vakar bu kavramları ve daha nicelerini kazandırır bize. Peki vakar olmazsa ne olur? Bunların zıtlarını yazın ben onları söylemeyeceğim. Mesela bu söylediklerimin zıtları vakar olmazsa kibir olur, zorluk olur, sertlik olur, affetmek olur, affetmemek olur, zillet olur, korkaklık olur, acelecilik olur, cimrilik olur. Kargaşa olur, yalan olur. Bunları anladınız zaten. Bunlara gerek yok. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Vakar olmazsa ne olur biliyor musunuz? En başa yazacağımız vakarın tam zıttıdır zaten. Hafif meşreplik olur. Ne olduğunu biliyorsunuz. Bir daha geleceğiz ona. Vakar olmazsa eğer nefret olur. Öfke damarının ciddi bir biçimde harekete geçmesi... Vakarsızlıktandır. Ufacık bir şey bakıyorsunuz başınıza geliyor adam çıldırmış çıldırmış. Bir trafik azası ufacık bir şey işte arabası arabasına çarpmış adam kendini kaybetmiş. Niye vakar yok çünkü. Eğer vakar olsa o öfkenin aslında dengeli bir biçimde kendisinden sudur etmesi gerektiğinin bilincinde hareket edecek. Onun için vakar olmazsa nefret olur diyoruz. Üçüncüsü vakar olmazsa bencillik olur. Bencilliğin kaynağı da vakarsızlık aslında. O manadaki bazı şeyler ahlaka ait de arızaların ortaya çıkarmasının kaynağını bu gör, görmüş oluyoruz. Dördüncüsü vakar olmasa haset olur. Beşincisi vakar olmasa gıybet olur. Altıncısı vakar olmazsa suizan olur. Yedincisi vakar olmazsa nankörlük olur. Siz buna Vefasızlık da deyin. Bankörlük diyelim genel anlamda her şeyi kaplasın ama siz vefasızlığın da buna dahil olduğunu bilin. Vakar olmazsa dal kavukluk olur. Adam yağcılığı kendine meslek edinir. Yağcılık yağdanlığı kendinin işi olduğunu zanneder. Gider itibar sahibi birine şişirir şişirir şişirir onu. Gider hocaya hocayı şişirir şişirir. Gider bir siyasi lidere sen şöylesin sen böylesin padişahsın sultansın. Över över över bir şeyler söyler. Çünkü onu kendine artık bir meslek edinmiştir. Dalkavukluk böyle bir şeydir. Zaten bir bulaştı mı bünyeye durmaz artık. O onu yapmadığı zaman duramaz yerinde. Ama bunun insana bulaşması vakarsızlıkla alakalı bir şey. Vakar olmazsa iffetsizlik olur, vakar olmazsa israf olur. Ama israfı sadece ne olur malda israf olarak anlamayın. Vakar dediğiniz şey olduğu zaman israf adına bazı şeyler hayattan çıkacağı için en başta bir Müslümanın israf etmeyeceği sermaye olarak ömür sermayesi yani zaman meselesi gelip oturur. Eğer vakar olursa saatler saatleri kovalamaz televizyonun başında. Eğer vakar olursa bir genç diyelim cihat adına bile olsa başka şeyler adına bile olsa sosyal medyada saatlerini saatlerine feda ederek zamanını tüketmez. Ölçülü kullanır çünkü o vakar hali ona bir ölçü tayin eder. Eğer vakar olursa sadece bakın zamanda da değil biz neleri israf ediyoruz bir dikkat etseniz. Duyguda, düşüncede ve tavır ve davranışlarda üç alanda da israf olmaz eğer vakar olursa. Bakın bugün bu alanlarda israf ettiğimiz için ya bağırmamız gereken yerde susuyoruz. Susmamız gereken yerde konuşuyoruz. Bir yerde bir şeylere eyvallah etmemiz lazım çünkü oradaki doğru tavır odur. Eyvallah etmiyoruz orada söz var sözümüz var söyleyecek sözümüz var. Ya bir yerde aslan gibi kükrememiz lazım orada zulüm var haksızlık var adaletsizlik var burada bir şey var deyip insanlığı uyarman gerekir yok orada yok. Niye çünkü israf oldu İsraf olduğu için olması gereken yerde o tavır ortaya çıkmıyor bu israf öyle bir şey ki harcadığınız her şey başka şeylere de zarar veriyor özellikle maldaki israftan daha tehlikeli bir şey bu. Bugün ümmetin bu manadaki israfının neticesinde bu zillete mahkumuz biliyor musunuz? Şöyle son 100 yılı bir bu nazarla okuyun neleri israf etmişiz neleri heyecanları israf etmişiz coşkuyu israf etmişiz neleri neleri israf etmişiz ve yeri geldiği zaman da aradığımız zaman lazım olan o duyguları o tavırları bulamamışız ve bunun için zillete bu manada mahkum olmuşuz onun için o izzeti bir türlü yakalayamamışız dolayısıyla israfın meselesi önemli bir mes mesele ayrıca orada ele alınması lazım birincisine sizi bir daha götürmek istiyorum dedim ya hafif meşreplik vakarın zıttıdır hafif meşreplik vakarın zıttıysa anlaşılıyor ama ben yine de daha da anlaşılsın kılayım sizin affınıza sığınarak söyleyeceğim bu kelimeyi Hafif meşreplik münasebetsizliktir. Yersiz davranmaktır. Yersiz davranış aslında hafif meşrepliktir. Bu kavramı iffet kavramı gibi kadınlara havale ediyoruz biz. Eğer bir kadında bazı şeyler varsa diyoruz ki hafif meşrep biz kendimizde olmadığını zannediyoruz. Böyle bir şey yok. Hafif meşreplik münasebetsizlikse eğer meseleyi yerli yerine koymamaksa eğer Hayatımızda bu manada çok ciddi arızalar var. Birkaç tanesine ben size örnek vereyim. Mesela aşırı derecede şaka yapmak, latifelerde ölçüyü kaçırmak, latif olmayan latifeler yapmak hafif meşrepliktir. Latif olmayan latifelerin ne şakası olduğunu biliyorsunuz. Onu ben bu kürsüden söylemeyeyim. Latifeler latif olursa eğer gerçek manada latife sayılır. Bir Müslümanın öyle şaka yapmaya gerçekten mürüvveti müsaade etmemesi gerekir. Çünkü şaka dediğiniz şey evet hakkımız biz de güleceğiz, biz de eğleneceğiz. Meşru ve helal dairede biz de bunlar yapacağız. Ama yemekteki tuz kadar olacak. Fazlası nasıl ki yemeği ifsad eder ve yiyemezseniz, onun fazlası mümin mürüvvetine zarar veriyor. İşi gücü ona buna bu manada bir şeyler söylemek. Ya geldi bir Müslümanın yanına ya bir sürü derdimiz var kardeşim. Bir sürü sıkıntımız var bu Müslümanın bak bir sürü işi var bir sürü problemimiz var. Hep bu işleri gırgır gır şamatayla geçirmek böyle bir şey yok ki bu mümin mürüvvetine sığacak bir şey değil. Onun için İmam Maverdi şöyle bir söz söylüyor ki isabetli bir sözdür fazlaca mizah. Ateşin odunu bitirdiği gibi kişinin saygınlığını bitirir. Mizahı çok olanın heybeti azalır. Mizahı az olanın heybeti çok olur. Eğer heybet önemli bir şey ise mizah meselesi de burada ölçülü olmalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaka yaptı mı? Yaptı. Kendisine şaka yapıldı mı? Yapıldı. Kendisinin yanında sahabe birbirine şaka yaptı mı? Yaptı ama hep ölçülü oldu. Ölçüyü kaçıran Nuayman gibi sahabi efendilerimiz de, efendilerimize de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıda bulundu. Böyle yapmayın bu kadar olsun şöyle olsun diye bu manada mümin vakarını ve mürüvetini ortaya koydu. Mesela bir insan gereksiz tartışmalara çok giriyorsa sırf üstünlük sağlamak için bilip bilmeden her şeye itiraf ed, itiraz ediyorsa halif tuğraf işte muhalefet et tanınırsın meselesini kendisine ilke ilke edinmişse işi gücü Müslümanların arasına ya da akrabaların içinde ya da arkadaşlarının yanında tartışma zeminlerine ikide bir meseleyi kaydırıyorsa bu bir hafif meşrepliliktir. Bu da hafif meşreplilik sınıfına giren bir şey. Ya bizim müşterek bir sürü Ortak meselemiz var. Onları konuşacağımıza niye sen ikide bir ayrılıkları ortaya getiriyorsun? Hoşuna mı gidiyor bazı Müslümanların birbirine karşı aleyhte konuşması? Seni memnun mu ediyor? Olmasa ki bir hoca bir hocanın aleyhinde övecek bir cümle söylesin. Hemen o Twitter mollaları başlar mesaj yazma. Ama o hocanın da şöyle bir şeyi var. He öyle bir şey var onu sen bilmiyorsun. Ben bilmiyordum sen bana gösterdin. Böyle bir şey ucuzluktur işte budur hafif meşreplilik. Bizim yüzlerce müşterek birlikteliğimiz var. Varsın on tane meselemiz de ayrı olsun kardeşim. On tane meselede farklı farklı düşünmeseydik daha niye biz hoca olsaydık? O zaman gidip başka yerlerde biz de talep olurduk. Demek ki bir şey olmuş ki orada sen ayrı düşünüyorsun öteki orada ayrı düşünüyor. Mesele o ayrılıkların tefrikaya dönüştürülmememesi meselesidir. İşte tefrikaya yol açmamaktır aslında vakar ve ümmetin sorunlarının evveliyet sırasına göre dizilmesi o evveliyet sırasına göre de yerli yerince oturtulmasıdır mesele. Buna biz vakar diyoruz ama bunun dışındaki her şeyin adı hafif meşrepliliktir. Bu işin hocalar boyutu bir de sıradan bizim gibi insanlara gelse söz ya oturduğumuz yerde niye ikide bir tartışma ortamı açalım? Fikri müzakere yapacağımız şeyler ayrı ama biz iki Müslümanla yan yana geldiğimiz zaman hele bu Müslümanlarla da yeni bir araya gelmişsek ayrılıklarımızdan ziyade ittifaklarımızı meseleleri ittifak ettiğimiz meseleleri konuşmak durumundayız. Eğer ikide bir tartışma meselesini kaydırıyorsak orada bir arıza var o arızanın adıdır işte hafif meşreplilik. Mesela gereksiz konuşmak. Hele hele büyüklerin yanında bende varım, bende biliyorum. Benim de o meseleden haberim var. Sen biliyorsan ben de biliyorum gibi bazı şeyler yapmak hafif meşrepliliktir. Hatırlıyor musunuz? Size geçmiş derslerde anlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in de içinde bulunduğu sahabenin büyüklerinin olduğu bir mecliste ağaçlardan bir ağaç vardır ki insana çok benzer diye bir soru sormuştu. Sahabenin hiçbirisi bu soruya doğru cevap vermedi. En sonunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki o hurma ağacıdır. Hurma ağacı gerçekten insana tabiat ihtibariyle de çok benzer. Hurmanın yapısı o ağacın yapısı aynen insan gibidir. İnsan gibi doğar, insan gibi çocuk devresi var, gençlik devresi var, olgunluk devresi var. Başka başka özellikleri de var. O özellikleri anlatmaya başlasak onlarca şey sayarız. Ama bilin ki öyledir. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da hurma, hurma ağacı sizin halanızdırdır. Halanız derken o fiziksel anlamdaki birlikteliğe de dikkat çeker. Kimse cevap veremedi. Sonra meclis dağıldı. Abdullah İbni Ömer babası Hazreti Ömer'le yürürken döndü babasına dedi ki baba dedi. Allah Resulü o soruyu sorduğu zaman ben sorunun cevabını biliyordum. Peki biliyordun niye söylemedin? Nasıl söyleyeyim sen oradasın Ebu Bekir orada. Sizin bilmediğiniz bir soruya ben nasıl biliyorum diye cevap verebilirim. O kadar hoşuna gitti ki bu söz Hazreti Ömer'in. Oğlunun bu manadaki o davranışını takdir etti. Gerçekten böyledir. Büyükler deyince benim buradaki kastımın ne olduğunu anlıyorsunuz. İnsan ilimce büyük olabilir, yaşça büyük olabilir. Onların karşısında, onların yanında konuşmanın da bir edebi var. Öyle bilgiçlik taslayıp ukala edalarla konuşmak değildir mesele. Maharet o da değildir. Bir Müslümanın mürüvveti vakarı kendinden yaşça... İtibarca, ilimce büyük olanların yanında da saygınlık çerçevesinden bir konuşmayı, bir uslubu ona yükler. Müslüman'ın nezaketi, zerafeti bunu yükler insana. Onun için burada hafif meşreplilik sayılacaksa bunlardan bir tanesi de budur. Çok gülmek mesela hele kahkahayla. Somurtmak da değil denge olacak. Ciddiyetle tebessüm için arasında bir denge olacak. Eğer ciddiyetin fazlası varsa yine orada hafif meşreplilik var. Hafif meşrepliliği o şekilde de anlamak mümkündür. Yok eğer gülmenin fazlalığı varsa ölçüsüz bu manada bir şeyler yapılıyorsa aynı şekilde. Son bir şey söyleyeyim. Karşı cinsle erkekse kadınla kadınsa erkekle zaruri ve yeteri olandan fazla kurulacak her türlü münasebet Hafif meşrepliliktir. Sadece bunu kadınlara havale ederek, hanımlara havale ederek kurtulamazsınız. Buna biz de dahiliz. Mesela sen bir erkeksin, bir beysin. İş icabı okulda, arkadaşlarınla, sokakta bir şekilde, alışveriş yaptığın insanlarla artık ne yapalım ki? Öyle bir ortamda yaşıyoruz. Olur ki karşı cinsle bu manada bir... İletişim kurmak durumunda kalıyorsun. Zaruri olan ölçülere dikkat ederek bunu yapacaksın. Ne de olsa böyle deyip sınırları kaldırmayacaksın. Dikkat manasında ortaya koyduğun her şey senin vakarın olacak. Vakar dediğin şey de seni hafif meşreplilikten korumuş olacak. Bunlara da dikkat ettiğin zaman Allah'ın izniyle bazı şeyler hayatında farklı bir biçimde cereyan edecek. Saat dolmuş ben daha yeni yarıladım asıl size örnekler aktaracağım bilmiyorum sabrınız ne kadar yeter ama biraz özetleyerek hızlı geçeyim. Size bir Ebu Dücane'den örnek vermek istiyorum benim güzel kardeşlerim Ebu Dücane çok büyük bir isimdir biliyorsunuz o ismi önemli sahabi efendilerimizden bir tanesidir hem Bedrin hem Uhud'un kahramanıdır Yemame'de de şehadet şerbetini içen birisidir. Onun asıl ismi çok fazla bizim zihinlerimizde yok. Onu künyesiyle biz biliriz. Onun asıl ismi Simak İbni Hareşe radıyallahu anhu. Medineli Hazreç'ten Said'e oğullarından. Bedre katılıyor. Bedir'in 313 askerinden bir tanesidir. Bedir başlarken kuşağını çözüyor. Kuşağı kırmızı bir sarıktır. Başına bağlıyor. O kırmızı sarığı bağladığı zaman... Ensar'ın gençleri derlerdi ki Ebu dücane ölüm sarığını bağladı. Onun önünde kimse duramaz o sarığı bağladığı zaman bambaşka bir hale girer. Zaten gerçekten de Bedri meydanında bu manada destan üzerine destan yazan bazı sahabi efendilerimizden bir tanesidir. O hicretin 12. yılında Yemame'de şehadet şerbetini içmeden önce bir hastalanıyor. Hastalandığı duyulduğu zaman da bazı sahabi efendilerimiz tarafından ziyarete gidiliyor. Gidildiğinde bakıyorlar ki o hasta gerçekten ciddi bir hastalık var o gün üzerinde ama yüzünde bir sevinç var. Sevinci gördükleri zaman arkadaşları soruyorlar diyorlar ki Ey Ebu dücanne yüzündeki bu sevincin hali nedir? Bu neyin ifadesidir? Şöyle bir şey söylüyor vakar Ebu Ducane'nin vakar tarifi bu. Amelimde şu iki şeyden daha sağlam bir şey yok. Ne namazına güveniyor ne haccına ne cihadına ne o destan üzerine destan yazdığı şeye ama iki şeye güveniyor. Amelimde iki şeyden sağlam bir şey yok diyor. Birincisi beni ilgilendirmeyen konularda konuşmadım. İkincisi kalbim Müslümanlara karşı hep güzel oldu. Allah senden ebeden razı olsun sen ne büyük bir insansın. Vakar bu işte benim güzel kardeşlerim. Beni ilgilendirmeyen şeylerde hiç ilgilenmedim. Bugün bu manada sıkıntımız var biliyor musunuz? Kalbimiz dağınık, zihnimiz dağınık, duygularımız dağınık. Niye? E üzerimize vazife olmayan işlerle uğraşıyoruz. Her işte parmağım olsun. Her işte parmağın olursa kalbini dağınıklılıktan kurtaramazsın. Kalbin selim olabilmesi için işin neyse o işinle uğraş. Bırak sen onu bunu. Onun bunun tecessüsü, onun bunun kusuru, onun bunun iyiliği, onun bunun kötülüğü seni niye bu kadar meşgul ediyor? Sen kendine bak İşte Ebu Ducane bunu gösteriyor bize. Ben diyor bunu yaptım bir ikincisi de kalbimde Müslümanlara karşı iyilikten güzellikten başka bir şey saklamadım. Nerede dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman varsa o Müslümanı sevmeye çalıştım diyor aslında. Falanca Müslüman'ın filanca eksiği var, filancanın sarığı böyle, filancanın sakalı var ya da sakalı yok, filanca şöyle giyiniyor, filanca şöyle konuşuyor, falanca Müslümanların şöyle şöyle kusurları var, bunlarla uğraşmadım diyor. Ben bildim ki ben açıklıyorum açmaya çalışıyorum ki iyice anlaşılsın, ben bildim ki diyor, Göz çapaksız olmaz benim de gözümde çapak var ve ben her Müslümanı çapağındaki gö gözündeki çapakla sevdim. Ve elimden geldiğince usulüne uygun bir biçimde de o çapağı temizlemeye çalıştım. Ama önce temizlediğim göz kendi gözüm oldu diyor aslında Ebu Dücane bu kısacık sözünde bunları söylüyor. Bu sözleri söyleyen ve bunları kendinde hayat tarzı haline getiren bir insanda vakar olur. Gelin vakarına şahit olalım daha başlamamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eline bir kılıç geçmiş. Şöyle kaldırmış havaya Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu kılıcın hakkını kim verecek demiş. ve vesselam Efendimiz hakkını verecek diye deyince sahabede biraz bir çekingenlik olmuş. Kılıcı verseydi bir şey söylemeden tamam ama bu kılıcın hakkını deyince Sahabe acaba hakkı ne? Niye ki Allah Resulü buna dikkat çekti diye biraz sükunet haline bürünmüş. Ebu Dücane ya Resulallah o kılıcın hakkı nedir diye sormuş. Allah Resulü de demiş ki o kılıcın hakkı o kılıcı Allah adına ve Allah namına kullanmaktır. Kafirlere inkarcılara hak ettikleri cezayı vermektir. Allah'ın hudutlarını sınırlarını korumaktır. Bunları duyunca Ebu Dücane ya Resulallah ben o kılıcı istiyorum diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kılıcı veriyor ona. Kılıcı alıyor yine o kırmızı sarığını çıkarıyor o ölüm sarığını başına bağlıyor. Nasıl yürüyorsa orada öyle bir yürüyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasından bakınca bu nasıl bir yürüyüş diyor. Vallahi bu yürüyüşü Allah sevmez ama ancak bu meydanda da böyle yürünür. O yürüyüş öt öt koparan bir yürüyüş. O, o yürüyüş vakarla bir yürüyüş. Belki öyle bir yürüyüşü Medine'de sokaklarda gezseydi o haliyle yapsaydı Allah Resulü uyaracaktı. Bu nasıl bir yürüyüş? Bir Müslümana yakışır mı böyle yürümek? Ama o gün o savaş meydanında o iş onu orada gerektirdiği için bakın duygular israf olmadığı için o manada o heybet orada sergilenme adına bir imkan bulduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki bu yürüyüşü Allah sevmez ama bu meydanda da ancak böyle yürünür. Ne yaptı biliyorsunuz o kılıçla onlarca şey anlatılabilir orayı da geçelim. Ama sonrasında bir şey söyleyeyim ki anlaşılsın ne oldu. Hazreti Ali biraz o gün Hazreti Fatma tarafından tenkit edilmiştir. Neden? Babamın. Migferinin halkaları yüzüne battı. Mübarek dişi kırıldı. Çukura düştü. Ali sen varsın ve bunlar oluyor Resulullah'a. Onun için eşi Ali'ye gönül koyuyor. Sen neredeydin ki bunlar babamın başına geldi diyor. Ali de elinden geldiğini yaptığını işaret etmek için şöyle kılıcını veriyor Hazreti Fatma'ya. Şu kılıcımı bir yıka diyor. Biraz da böyle övünerek yani kılıcım iş yaptı anlamında. Alıyor kılıcı neyse Hazret Fatma anamız bir şeyler söylüyor orada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleyi anladığı zaman Uhud'un meydanında iki kılıç vardır ki o iki kılıç o meydanda kendilerine yakışanı yapmıştır. Ali'nin kılıcı da o iki kılıca benzer deyip Hazreti Fatma anamızın yüreğinde Hazreti Ali'ye karşı olan o kırgını gidermiş oluyor. O iki kılıçtan birisi Haris bin Dinmen'in kılıcı. Bir diğeri de bu Dicane'nin kılıcı radıyallahu anhuma. İki kılıç o gün haklarını vermiş ödemiş. Gerçek manada bu manada bazı şeyleri ortaya koymuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de işte bunun için övmüştür. Vakar vakara bir örnek. Son bir örnek söyleyeyim size. Kadisiye savaşını biliyorsunuz. Gerçekten döneminin Bedir savaşıdır. Karşı tarafta Sasaniler var. Bu tarafta da bir aslan pençesi olan Sad Ebi Vakkas'ın komutasında Müslümanlar var. Elçiler gidip geliyor Hazreti Ömer'in emriyle. Hazreti Ömer'in yine emriyle Ribi İbni Amr ya da bir diğer okunuşla Rebi İbni Amr'ı rüstem Zal'a karşı tarafın ordu komutanı olan Rüstemizala Zal'a gönderiyor Sad Ebi Vakkas. Şimdi Rüstemizal Zal onun geleceğini duyunca Donatın diyor şu sarayı şu çadırı saray gibi donatın çünkü o karargah çadırı ne kadar ihtişamlı olursa gelen İslam askeri bizim ihtişamımızdan etkilenecek ve konuşamayacak dili tutulacak o öyle zannediyor. Böyle bir halde gidiyor Ribi İbni Amr kendi ifadesiyle canımız onun yoluna kurban olsun o öyle söylüyor ben bir deve çobanı bu şerefe nail oldum diyor. O üstünde yamalı bir cübbe elinde bir kılıç bineğiyle beraber o anda o çadırın önünde. Askerleri diyor ki kılıcını bize verip öyle gireceksin Rüstemizal'ın karşısına. Hayır diyor o kılıcım benimle beraber gelecek. Ve onlar bakıyorlar ki kararlı Ribi İbni Amr gencecik bir delikanlı bırakıyorlar. O halılar o perdeler o ihtişam hiç umrunda değil bir yürüyüşü var. Aynen Ebu Düzcane'nin Uhud meydanında yürüdüğü gibi israf etmemiş. Etmediği için orada olması gereken tavır ortaya çıkmış. O yürüyüşü zaten Rüstemiz Al'ın ve oradaki insanların yüreklerine bir şekle korku ekmiş. Gelip karşısında durmuş neye geldiniz diye sormuş Rüstemiz Al. Üç cümle söylüyor üç cümle kitaplara sığmayacak kadar hakikat barındıran üç cümle. Gerçek manada vakarlı bir Müslümanın o vakarıyla bu manada ortaya koyduğu üç cümle. Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizi dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Biz sizi dünyanın darlığından kurtarıp ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Allah senden ebeden razı olsun etkileniyor Rüstemizal da etkileniyor yanındakiler de etkileniyor dönüp soruyor Rüstemizal Ribi İbni Amr'a sen diyor Müslümanların komutanı mısın ne komutanı diyor ben sıradan bir askerim yanındakilere dönüp diyor ki asker böyleyse kim bilir komutan nasıl komutanları eğer böyleyse kim bilir halifeleri Ömer nasıl bunların onun demediğini de biz diyelim Ömer öyleyse eğer Ömer öyleyse Ömer'i yetiştiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl? Bunlar hepsi o manada vakar adına ortaya konmuş şeylerdir ve Müslüman'ın az söz ile o heybetle o izzetle aleme İslam'ı temsil etme adına ortaya koyduğu güzelliklerdir. Bugün bu güzellikleri temsil edenler olmadığı için işte halimiz böyle. Benim de derdim önce kendimin öyle olması sonra da sesimin ulaştığı insanlara siz kardeşlerime öyle olmak adına bazı güzellikleri ulaştırmaktır ki Allah bizi bundan geri koymasın inşallah. hasan Basri'nin bir sözünü aktaracağım size ama şöyle bir şey isteyerek aktaracağım. Zaman yetmediği için giremiyoruz bazı şeylere. Ben de fazla uzatmak da istemiyorum ama bu kadarı zaten sizi yoruyor. Daha fazlası daha fazla yoracağı için bu kadarla iktifa ediyorum. Ama ne olur şu vereceğim sözü biraz yavaş yavaş okuyayım ben size. Müslümanlığımızı test etme adına bir ölçü olarak alalım. Bu gecenin azığı muhasebe konumuz olsun. Burada söylenen bir Müslümanlık var. Benim Müslümanlığım bu Müslümanlığa ne kadar uyuyor? Ben gerçekten burada Hasan-ı Basri'nin ki tabinin imamlarından sahabeyi görmüş bir imamdan bahsediyoruz. Allah Resulü'nün dünyasını çok iyi bilen, Kur'an'ı çok iyi bilen, sünneti çok iyi bilen bir isimden bahsediyoruz. Böyle bir ismin Müslümanlığın kıvamıyla alakalı söylediği söz sözler ne kadar benim dünyamda var ölçü olsun... Bu manada muhasebeye zemin olsun diye size emanet ediliyor. İnşallah siz o emanete sahip çıkacaksınız. Diyor ki Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Müslüman imanda kuvvetli, yumuşaklıkta hazımlı, yakinde imanlı, ilimde halim, şefkatte akıllı, hakta verici, zenginlikte iktisatçı, Fakirlikte vakur, kudrette ihsan edici, arkadaşlıkta tahammüllü ve şiddette sabırlı olandır. Ne kadar buna uyuyoruz hepimiz dediğim gibi muhasebe edeceğiz. Söz devam ediyor bir daha tekrar edeceğim bu bölümü. Müslüman imanda kuvvetli, yumuşaklıkta hazımlı, yakinde imam, imanlı, ilimde halim. Şefkatte akıllı, hakta verici yani bir hak varsa hakkı sahibine verir. Zenginlikte iktisatçı, fakirlikte vakur, kudrette ihsan edici, arkadaşlıkta tahammüllü ve şiddette sabırlı olandır. Böyle bir Müslümana öfke, galebe çalmaz. Ah ah, ah ki ah. Böyle bir Müslümana öfke, galebe çalmaz. Cahiliye taasubu kendisini felakete sürüklemez. Nedir cahiliye taasubu? Asabiyet. Her türlü asabiyet. Asabiyete ait her şeyi siz cahiliye taasubunun içine koyun. Başka şeyler de cahiliye taasubu kendisini felakete sürüklemez. Şehvet kendisine galip gelmez. Midesi kendisini rezil etmez, hırs kendisini hafif düşürmez, niyeti kendisini geride bırakmaz. Bu bakımdan mazluma yardım eder, zayıfa merhamet gösterir. Savurganlıkta ve israfta bulunmaz, cimriliğe de kaçmaz. Kendisine zulmedildiği zaman affeder, cahilin kusurundan vazgeçer. Nefsi elinden zahmet çeker halk ise kendisinden ancak ferahlık ve genişlik görür. Allah bizi de bu seviyeye çıkarsın. Çok çok şey söylenir gerek yok ama son bir cümle bu içinde geçen nefsi elinden zahmet çeker cümlesi. Özellikle ben altını çizip size emanet ettiğim bir cümle. Başkasına zahmet vermez ama nefsine zahmet verir yani bu manada nefsini aslında sorgular terbiye etme adına gayret içerisinde olur söylenen odur o manada da inşallah hepimize ölçü olsun hayatlarımızda bu çerçevede bir düzene girsin Hasan-ı Basri'nin burada göstermiş olduğu bu ufuk bizim ufkumuz Müslümanlığımızın kıvamı vakurluğun zirvesi Bizi Allah'a yaklaştıracak o ihsan şuurunun da bir vesilesi olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bu manada bizlere yardım eylesin. Şu kadar Müslüman'ı bulmuşum şu gece istiyorum ki şu memleket içinde iki, iki cümleyle de olsa bir dua edelim. Allah şu memlekete iman selameti versin. Amin. Düşmana, bozguncuya imkan, fırsat vermesin. Amin. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat vermesin. Amin. Allah şu memleketi bir an önce selamete çıkarsın. Amin. Bizi birbirimize sevdirsin. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Amin. Hainlere, münafıklara bu manada planlarını hesaplarını başlarına geçirsin Amin. Allah şu anda yeryüzünün neresinde olursa olsun sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize de yardım eylesin Wassallallahu ala sidiina Muhammedin wa ala ali sidiina Muhammed wa ahru da'wana en ilhamdulillahi Rabbi alaamin al